Evet. <gülüyor> Bakara suresinin 106. ayeti evrim teorisini doğrular mı? İnsanların dışındakiler için, insanların dışındaki varlıklar için diyor. Bu manen sah min ayetine biliyorsunuz. Manen evrimle ne alakası var ya? Oradaki ayet-i kerime de istavz bileceğine diyor ki manen sah min ayetinin evnü insani eti bi hayrin minha Ondan <gülüyor> önceki Ayette de şeyden bahsediliyor. Hı. Ehli Kitap'tan bahsediliyor. Mettekesir. Evrim teorisiyle bir alakası yok yani ayetlere bütüncül bakmak lazım. Bak bu da ne diyor diyor ki, Ehli Kitap'tan kafirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ehli Kitap, o kitaptan yani Tevrat, İncil. Nuh'a vahyedilenler, bütün onlar onları içeren kitap bu kitaptır. Bu kitap onların son nüshasıdır. Nesih, nüshâ, aynı kelimeden gelir, Nesih, Yani Allahü Teala onlarda olanı buraya da koyduğu zaman bir nesihdir. Bu nasıl bir nesihdir? Misliyle nesihdir. Orada olanların burada olduğu gibi muhafaza edilmesidir. onun için Sure's sure 13. ayette Allahü Teala "Şer'a alekum diye din mavsabeh Nuhan diyor. Allah Nuh'a ne emrettiyse sizin için de bu dinin şeriatı yaptı. Onları orada or or olanların buraya geçmesi nesidir. Hani bu Batı dillerinde kopya kelimesinin karşılığıdır. Bizde de istinsah denir. Yani oradaki onu alır buraya koyarsınız. Şimdi Allahü Teala bunu bu son nüshada birtakım iyileştirmeler de yapmıştır insanlar için. Bazı kolaylıklar da koymuştur. O da hayırlısı, hayırlısıyla nesihtir. Birisi misliyle nesih olduğu gibi korunmuştur. Bir kısmı da hayırlısıyla nesih, bazı kolaylıklar getirmiştir. Mesela rejim cezasını yüz düşürmüştür. Ee, abdest alırken ayakların yıkanmasını bizde meshe çevirmiştir. Ee, i̇şte o, oruçluyken o oruçlu bulundukları günlerin gecelerinde önceki ümmetlerde karı koca ilişkisi yasakken bize müsaade edilmiştir. Önceki ümmetlerde iftar iftar ettiniz hava kararıncaya kadar ancak yiyebilirsiniz. Ve e, oruç işte 20 saat, 22 saat ve 20 de 22 saat sürdüğü halde bizde fecre kadar yeme içmeye müsaade edilmiştir. Bunların hepsi hayırlısıyla nesih'tir. İbadet aynı ibadet ama biraz daha bir rahatlama falan vermişti Allahü Teala. İşte Bu tamamen önceki kitaplarda Kur'an-ı Kerim arasındaki durumu anlatan bir ayettir yoksa şeyle, evrimle bir alakası yoktur.